Bekri Mustafa evet, buyurun. Buyurun. Bekri Mustafa malum şarapla falan arası iyi. 4. Murat zamanında da e, içen yakalandı mı kelle gidiyor. Tebdili kıyafetle dolaşırken 4. Murat meyhaneye basmış. Bekri Mustafa'nın da önünde kadeh. Yakalanmamak için kavuğu çıkarmış üstüne kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> 4. Murat da biz çok zeki dahi adam ya anlamaz mı? Gözüyle işaret etti ne o diye. Yani baş açık durmaz nasılsa. Sarı'nın orada ne işi var? Settarul Uyub demiş. <gülüyor> Ayıpları örten. Allahü Teala'nın bir ismi zikri Settarul Uyub. Yani ayıbı açma şimdi yani. Tesbih çekiyor burada bir taraftan. O ne diyor? Diyor ki, "Cine Kulup. kulub." Kalplerin zikri. Peki şimdi ne yapacağız diyor? Geme gözüyle soruyor. Söz yok. Konuşmaya gerek yok bazen. Gaffar'u zikrediyor allah Teala'nın isimlerini sıfatlarını hatırlatıp yani affedeceksin sultanım bunu, yakışanı bu yani. Çok güzel. Şey, kavva Settar-ı Uyup diyor tesbihe. Cilâ-ül Cilâ kalplerin cilası. Ee, ne yapalım deyince de gaffar <gülüyor> Yani şu, şu medeniyetin sarhoşunda bu var ya yani enteresan bir şey ya. Ve denge bir de böyle yani günah olabilir kabahat olabilir. Yani ehli sünnetinde bir şeydir bu adabı. Günah olur ama günahtan sonra ne yaptığındır önemli olan. Yani herkes günah işleyebilir. Yani peygamberler hariç. Yani günahsız olmak değil maksat. Ama günahtan sonraki davranışın seni kul eder. Hani günahı bile aşk ile işle demişti e, Fethi Gemuhluoğlu. Ağır sözdür. izahında muktedir değilim ama bu örnekler bana onu hatırlatıyor işte. E, ondan sonraki davranış yani iblis gibi hatayı savunur diklenir misin? Hazreti Adem gibi göz e, gözyaşı döker, tevbe istiğfar eder, yakarır ve işte Allahu Teala bunu arzuyu bunu seviyor yani. Bunu istiyor. Mümin de bunu istiyor. Ne diyor Ataullah İskendari Hazretleri? İzzeti nefse ve kibre sebep olan taattan zillet ve inkisara sebep olan günah hayırlıdır. E işte aşk biraz da o kusuru idrak, kusuru kabul etme Boynunu bükme. Ya Rabbi sen Allah'ımsın ben aciz kulunum. İşte biz...